19. konu, Hazreti Ebu Bekir'in İslam'a davet etmesi, Ebu Bekir Es Sıddık, Müslüman olup da bunu açığa vurduğunda insanları Allah'a davet etmeye başladı, o kavmi tarafından sevilen, iyi geçimli, yumuşak bir zattı, Kureyş'in soyunu bütün Kureyşlilerden daha iyi bilirdi, aynı şekilde onların içindeki hayır ve şerri de bütün Kureyş'ten daha iyi bilirdi, ticaret yapardı, ahlaklıydı ve iyiliği severdi. Halk kendisine gelir, her durumda ondan istifade ederdi. İlmi vardı, ticareti bilir ve güzel sohbet ederdi. Kavminden kendi meclisine gelip oturanlar içinden güvendiklerini Allah'a ve İslam'a davet ederdi. Ondan gelen rivayetlere göre Hazreti Zübeyir bin Avvam, Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avef gibi zatlar İslam'a bu şekilde girmişlerdir. Onlar yanlarında Ebubekir es-Sıddık olduğu halde Hazreti Peygambere gitmişlerdir. Hazreti Peygamber de onlara İslam'ı arz etmiş, Kur'an okumuş ve kendilerine İslam hakkında bilgiler vermiş, onlar da iman etmişlerdir. Bu 8 kişi İslam dinine herkesten önce girenlerdir. Bunlar Hazreti Peygamberi herkesten önce tasdik edip Allah'tan gelene de ilk iman eden kimselerdir. Bu sekiz kişi Zübeyir, Osman, Talha, Sa'd, Abdurrahman, Ali, Zeyd bin Harayz ve Bu Bekir'dir.